Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli Diyanet TV izleyicileri, İlmahal programımızın bu yeni bölümüne hoş geldiniz. Daha önceki bölümümüzde e, dinimizin beslenme ile ilgili, yeme içme ile ilgili genel prensiplerini, hükümlerini ve bu konudaki fakihlerimizin ortaya, e, ortaya koymuş olduğu, görüş, açıklama ve değerlendirmeleri sizlere aktarmaya, sizlere de paylaşmaya çalışmıştık. Ve en son özellikle hani suda yaşayan hayvanların yenilip yenilmeyeceği, bu konudaki mezhepler arasındaki görüş ve yaklaşımları sergilemiş. Daha sonra da özellikle hayvansal gıdalarda, yani bu hayvanların eti dışındaki, işte derisiydi, kemiğiydi, yumurtasıydı, diğer cüzleri, diğer kanı ve benzerleri. Bunların dini açıdan, fıkhi açıdan hükümlerini kısaca sizlere özetlemeye çalışmıştık. En sonunda işte peynirlerle ilgili bilgiler vermiştik. Bu bölümde de yine bu hayvansal gıdalarla ilgili onları ilgilendiren bazı meseleleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Bunlardan bir tanesi cellale meselesidir değerli izleyenler. Cellale ne demek? Cellale şu demek, yani bizim fıkıh eserlerimizde cellale diye bir tabir geçiyor. Eti yenmesi helal olan, yani helal olmakla birlikte hani pislik yiyen, özellikle işte kanatlı ya da küçükbaş, büyükbaş hayvanların belli bir süre bekletilmeden, kesilip yenilmesi çok uygun gözükmemişti. İşte bu nitelikteki hayvanlara bizim fıkıh eserlerimizde cellale adı veriliyor. Şimdi bunlar hani bir takım özellikle başıboş ot otla, otlayan beslenen tavuktu, kazdı ve benzerleriydi. Ya da bir takım bu sadece küçük baş hayvanlarda olmayabilir, büyük baş hayvanlarda da olabilir. Bir takım gıdalarla kirli pis kabul edeceğimiz gıdalarla beslenen bu hayvanlarının etlerinin onlar belli bir süre bekletilmeden yenmemesi, tüketilmemesi gerekiyor. Tabii bu celale hayvanlarla ilgili bu hükümler büyük ölçüde Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen hadislere dayanıyor ama... Bu, bu konuda hani naslarla birlikte sağlık açısından da bunların çok uygunu olmadığı hem bizim fıkıh eserlerimizde hem de günümüzde yani bu işin uzmanları yani bu e, hayvancılık e, konusunda hayvan yeti yetiştiriciliği konusunda uzman olanlar e, söylüyorlar. Hani günümüzde de e, özellikle işte tavuk gibi, kaz gibi, ördek gibi, hindi gibi e, kümes hayvanları ya da e, küçük e, küçük ve büyük baş e, hayvanların e, yemlerinde yani özellikle günümüzde endüstriyel hayvan bakıcılığında e, bunların e, yemlerine eğer e, o etlerine e, koku e, kata, e, koku verecek e, o etlerini etkileyebilecek bir takım yemler e, verilmişse o hayvanlara ne gibi yani günümüzde e, belki eskiden çok söz konusu olmayan ee, özellikle kanatlı hayvan yetiştiriciliğinde işte et kemik unu ve diğer işte kan ürünleri tavuk unu balık unu gibi yani bir takım yemler verilebilmektedir. Ee, bu kanatlı kesim kesim hanelerinden elde ediliyor bunlar bu artıklar. Onların işte başlarından, ayaklarından, bağırsaklarından, kan ve diğer iç organlarından, yani bunlar işte renderiklerinden bir işlemden geçiriliyor bazı tesislerde. Sonra bu, bunlar kurutulup yem haline getiriliyor ve belli ölçüde de bunlar bazı hayvanların yemlerine katılıyor. Tabii ki bu yemlerin, yani günümüzdeki bu hayvan yetiştiriciliğindeki bu hayvan kökenli yemlerin hangi türlerinin kullanılacağı, hangi hayvanlarda, hangi ölçüde ee, ve hangi oranlarda kullanılacağı ülkelerin mevzuatına göre, işte onların yasal mevzuatlarına göre değişebilir. Ee, tabii ki e, sağlık açısından e, bunların zararlı noktaya gelmesini hiçbir ülke kabul etmez. O yüzden hani günümüzde de yine hayvan yetiştiriciliğinde hayvanlar kesime gitmeden önce zaten sağlık açısından riskli olan yemler verilmez ama... Ee, bu tür yemler verilmiş bile olsa hayvan kesime gitmeden önce belli bir süre bekletilerek bir arınma süresi denilen belli bir süre bekletilerek bu hayvanlardan o yemlerin etkisinin kaybolması beklenir. Ve son yemlerine de yani belli bir süre bu son yemlerine de. Bu tür hayvansal gıdalar katılmaz. Hatta eğer varsa bir takım işte hormonlar, hormonlar vitaminler ve benzeri şeyler de antibiyotikler de bunlara katılmaz. Yani bu tür yemler hani kesim öncesi yemi denilen, kesimden önce belli bir süre önce başlayan yani bu şeylerde, beslemelerde, yemlerde bu tür hayvansal gıdalar kullanılmaz. Peki bu arınma süreleri ne kadardır? Bu da yine... Yani bu hayvanlara verilen riskli bileşene ya da hayvanın durumuna göre farklılık arz eder. Tabii ki aynı aynı zamanda bunun bu et ürününün yani kullanacağız, kullanacağımız et ürününün et olmasına ya da yumurta olmasına göre de bunlar değişebilir. Yani bu iki gün olabilir, bir hafta olabilir bunlar değişebilir. Şimdi bu modern hayvan yetiştiriciliği, hayvan endüstrisinde bu böyledir. Şimdi biz bakıyoruz bizim fıkıh eserlerimizde bu cellale ilgili hükümlere, Genellikle bu modern dönemdeki e, bu yaklaşımlarla uyuştuğunu, paralel olduklarını e, görüyoruz. Çünkü bizim fıkıh kitaplarımızda da e, eğer pislikle beslenmişse e, hayvan, bir hayvan, eğer bu kanatlardansa yani kümes hayvanlarındansa işte en az üç gün, işte küçük baş hayvanlarsa dört gün, e, sığır ve deve gibi ise yani bu tür büyük baş hayvanlardansa en az 10 gün bekletilmesi gerektiğini ifade ediyorlar, söylüyorlar. Ama tabii bu konuda farklı süreler de var yani fıkıh eserlerimizde. Yani bu süreler doğrudan doğruya naslara dayanmadığı için yani bunlar biraz da işte o devrin, o dönemin örfüne, adetine ve tecrübelere, deneyimlere dayandığı için yani bu konuda belli bir kesin bir süre öngörmek doğru değil. Yani bu konuda günümüzde olduğu gibi yani uzmanların, bu hayvan de uzman olanların görüşlerinin ve kararlarının dikkate alınmasında yarar vardır. Evet yine bu hayvansal ürünlerle ilgili çok önemli yani bunun helalliğini ilgilendiren önemli bir konumuz daha var. O da hayvanların usulüne uygun bir şekilde kesilmesidir, kesim usulüdür. Evet, hep atıfta bulunuyoruz. Diyoruz ki, işte eti yenen hayvanlardan usulüne uygun bir şekilde kesilenler diyoruz. Şimdi usulüne uygun bir şekilde nasıl olacak? Şimdi bizim fıkıh eserlerimizde bu konuya çok özel bir önem veriliyor ee, ve hayvanın bu şekilde usulüne uygun bir şekilde dini usullere uygun bir şekilde kesilmesine şer'i kesim ya da teskiye adı veriliyor. Yani hayvanın teskiyesi demek onun onu usulüne uygun bir şekilde, dine uygun bir şekilde kesilmesi anlamına geliyor. Şimdi bu noktada İslam bilginleri prensip olarak, ilki olarak karada yaşayan ve kesildiğinde ya da yaralandığında kana akan bütün hayvanların e, yenilebilmesi, tüketilebilmesi için ya fiilen ya da hükmen yani ya fiilen yani bizzat ya da hükmen kesilmesi ve bu şekilde kanlarının akıtılmasını bir ön şart olarak kabul ediyorlar. Şimdi fiilen ya da hükmen diyorum. Yani hükmende de yine bir kanlarının akıtılması var ama belki orada biraz daha istisnai durumlar var. Onları açıklayacağız. E, tabii daha yani baştan beri söylüyoruz. Eğer usulüne uygun bir şekilde kesici bir aletle kesilmeyen bir hayvan kesilmemişse bunların murdar kapsamına girdiği yani meyte kapsamına girdiği, leş olarak kabul edildiği ayetle sabit olduğu için bunların tüketilmesi kesin bir şekilde haramdır. Ee, tabii bu teskiye meselesi eti yenen hem kara hayvanları hem de hem karada hem de suda yaşayan, ama bunlardan tabi e, helal olduğunu kabul edenler bakımından bunlar için de e, zorunludur, e, e, gereklidir. E, ama su hayvanları için böyle bir zorunluluk yoktur. Yani işte balıkların e, e, illaki kesilerek kanlarının akıtılması gibi bir durum e, söz konusu değildir. Çünkü birkaç kez birkaç vesileyle de ifade ettiğimiz gibi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ''Huvat tahurumâuhu vel hellu meytatuhu'' yani o denizin suyu e, temizdir, e, ölüsü yani içinde e, ölen hayvanların da eti helaldir yani e, ölüsü helaldir buyuruyor. Dolayısıyla hani orada kendiliğinden ölmüş olmaları onları haram ya da mahsul hale getirmez. Tabii sağlığa zararlı hale gelmedikleri sürece. Şimdi değerli izleyenler bu teskiye meselesi yani hayvanların usulünün uygun bir şekilde boğazlanması meselesi fıkı eserlerimizde ikiye ayrılarak ele alınıyor. Bunlardan birisi ihtiyari teskiyedir ki buna hakiki teskiye denir. İkincisi ise e, ızdırari e, yani zorunlu tezkiyedir ki bunu aynı zamanda hükmî teskiede denir. Hani az önce demiştik ya ya fiilen ya da hükmen tezkiye gerçekleşmiş olması gerekiyor diye. Şimdi e, ihtiyari tezkiye dediğimiz yani normal yollarla ya yani hepimizin bildiği bir hayvanı yani usulüne uygun bir şekilde keskin bir aletle e, yani kesmek onun hayatına bu şekilde son vermek anlamına geliyor. E, tabii bu hayvanların nereden kesileceği de önemlidir. Bunu herkes de bilir. E, genellikle mesela sığır, manda, koyun, keçi gibi e, yani hayvanlar e, yatırılır ve çenelerin hemen altından e, boğazlanarak e, kesilir ki buna bizim fıkıh eserlerinde zebeh adı e, verilir. Ama devenin ise biraz daha farklı bir kesim yöntemi vardır. O hemen göğsünün e, hemen e, üzerinden e, kesiliyor ki buna da nahr adı e, veriliyor. Tabi genel bir prensip olarak yine kesilen hayvanın mutlaka canlı olması yani ölmüş olmaması gerekir. Ve kesim yani bu hayvanın ölümünün de mutlaka bu kesim sırasında kesim işlemi sonucu gerçekleşmiş olması gerekir. Peki hani şekil olarak hayvanların hani hangi şekillerle kesilirse bu usulüne uygun bir kesim olur. Bu konuda da yine fıkıh eserlerimizde bilgiler var. Eti yenen kara hayvanların etlerinin helal olması için e, prensip olarak usulüne uygun kesilmesi gerekiyor. Peki bu usulüne uygun e, Hanefilere göre e, besmele çekilmesi ve hayvanın e, nefes ve yemek boruları ile iki şah damarının e, mutlaka kesilmesi gerek. Ya da bu iki şah damarından birisinin kesilmiş olması gerekiyor. Evet. Ya tabii bu kesim sırasında mutlaka damarlardaki kanın da yani olabildiğince akması ve bunun ette mümkün mertebe kalmamasına da özen göstermek gerekiyor. Yine hani dinimizin insanları olduğu gibi diğer varlıklara da merhamet etmek, onlara ihsan göstermek, her şeyi en güzel, en iyi bir şekilde yapmak yönündeki tavsiyeleri ve önerileri dolayısıyla... Ee, Hz. Peygamber'in e, hadislerine dayanarak e, mutlaka bu kesimden önce e, bıçak ve benzerleri kesici aletlerin kullanılması ve e, mümkün mertebe e, diğer diğer hayvanların e, görmeyeceği, onların gözünden uzak bir yerde yani bu hayvanların e, kesilmiş olması e, sünnettir. Buna dikkat etmek gerekir. E, tabii kesilirken e, tabii hayvanın kıbleye döndürülmesi de, sünnettir. Hani mutlaka gerekli değildir ama bu da güzeldir. Ee, ve hayvanın canı çıkmadan da e, boynunu kırmak, derisini yüzmek ya da bir e, organını koparmak, işte tüyünü yolmak gibi hani hayvanlara acı verecek, e, onları hayvan refahına aykırı olarak kabul edilen şeyler, e, şeyleri de yapmamak gerekir. E, bunlardan kaçınmak gerekir. Şimdi ızdırari, yani zorunlu, yani hükmü tezkiyeye gelince, yani hayvanların bu şekilde zorunlu bir şekilde... E, kesilmesi meselesine ya da teskiyesi meselesine gelince o da şöyle olur. Mecburiyetten ancak hükmi bir işlem yapılabilir. Yani şöyledir. Yani hayvan işte av hayvanları için genellikle bu geçerlidir. Yani av hayvanını tutup da hani onun usulüne uygun bir şekilde kesmek her zaman kolay olmayabilir. Yani ona bir işte silahla atılmış olması, yaralayıcı bir silahla onun vurulmuş olması işte buna biz zorunlu tezkiye diyoruz. Bu bazen tabi av hayvanlarına münhasır da olmayabilir. Normal bir hayvan mesela kurbanlarda çok görüyoruz. Hayvan kaçmışsa eğer ve bir diyelim ki kuyu gibi çıkarılamayacak bir yere düşmüşse yani onu mutlaka işte orada ölecekse eğer biz onu bir şekilde teskiye etmezsek haram hale gelecekse o zaman işte bir silahla, bir delici ya da ateşli bir silahla vurularak öldürülmesi mümkündür. İşte biz buna hani kesimin usulünü uygun kesimin normal unsurları bunda bulunmadığı için hani zorunlu, zaruri hallerde bir teskiye adını veriyoruz. Tabi burada yine dikkat edilmesi gereken bir nokta var. Eğer bu şekilde zorunlu teskiye yapılmışsa bir hayvan, bu av hayvanı olabilir veya başka bir hayvan olabilir. Eğer ölmeden onu yakalayabiliyorsak, ee, o zaman onun yine usulüne uygun bir şekilde kesilmesi gerekir. Ee, ama diyelim ki yakalayamadık o şekilde vefat etti. Yani ızdırari e, tezkiye yapılmışsa onun etini yemek de helal hale gelir. Ee, tabii burada hayvanı, e, kesi, e, hayvanın kesileceği alet yani normal şekillerde hayvanın kesileceği e, normal tezkiyede kullanılacak araç ve aletler de çok önemlidir. Yani biraz önce de belirttiğim gibi. E, mutlaka keskin olması gerekir. Hayvana eziyet vermemesi gerekir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem e, Allah her şeyde ihsanı e, yaratmıştır. E, yani iyi güzel davranmayı e, emretmiştir. E, dolayısıyla hayvan keseceğiniz zaman en güzel şekilde kesiniz. E, ki bunun içinde yani bu işi yapacak kimselerin bıçağını bile, e, bilemesini ve keseceği hayvanı da rahat ettirmesini tavsiye ediyor yani bu hadis-i şerifte. E, tabii bu günümüzde de bu hayvan refahı çok önemli olduğu için e, normal olarak yani herkes mümkünlerde bu şekilde hayvana eziyet vermeyecek usullerin uygulanmasını e, öngörüyorlar, kabul ediyorlar. tabii bu konuda yani öncelikle e, hayvan kesiminde keskin uçağın kullanılması e, tavsiye edilir ki e, o şekilde uygulanır. Ama bunun olmadığı diyelim, hani bulunmadığı dağda veya bir yerde hani çoban elinde başka bir şey yoksa o zaman işte keskin bir taşla, bir demirle, kamışla da bu kesim işlemleri yapılabilir. Önemli olan ha hayvana eziyet vermemesi ve e, uygun yerinden kesilmiş e, olmasıdır. E, tabii bu e, uygun e, kesim meselesi e, söz konusu olduğunda e, burada. Hayvanların yine etlerinin helal olması ya da haram olmaması için bu helalliği noktasında kesen kişinin özelliği, niteliği ve kesim yapılırken Allah'ın adının anılması da çok önemli bir noktadır. İşte bu noktada da çağdaş dönemde yeni ortaya çıkan bazı kesim yöntemleri üzerinde de kısaca durmakta yarar var. Şimdi değerli izleyenler günümüzden bu hayvansal ürünlerin yani hayvan kökenli e, gıdalarının yenilip yenilmemesi, helal olup olmaması açısından e, bazı kesim yöntemleri tartışma konusu ediliyor. Tabii günümüzde bu et e, et ihtiyacı yani bütün dünyada çok fazladır. Yani sürekli de, e, artan bu ihtiyaç karşısında yani hem e, iş gücünden hem zamandan tasarruf etmek, hem de daha ekonomik ve e, e, e, pratik e, işlemler yapmak bakımından Hayvan kesiminde bazı yöntemler tercih ediliyor. Bu konuda teknolojinin imkanlarından da yararlanılıyor. Bu açıdan tabii bunların bir kısmı geleneksel hayvan kesim yöntemlerine de uymadığı için bu konuda bazı tereddütler, görüş ayrılıkları da ortaya çıkmış oluyor. Mesela Avrupa'yı dikkate alacak olursak yani Avrupa ülkelerinde ve tabii daha bazı ülkelerde yani hayvanlar iki aşamalı bir yöntemle kesiliyor. Önce e, hayvan e, bayıltılıyor, yani bilinci bilincinin e, kaybolmasına e, yol açacak bazı işlemler yapılıyor. Daha sonra da yani o bayıltılmış hayvanın e, kanı akıtılarak e, yani bir şekilde normal bir şekilde e, kesilerek e, bu hayvanın ölmesi sağlanmış oluyor. Dolayısıyla hani burada bu hayvanın bayıltılması ile ilgili bazı teknikler, bazı metotlar. Ee, belki e, İslami açıdan, İslami e, kesim yöntemi bakımından bazı e, mahsurlu e, noktaları da taşıyor olabilir. E, bu konuda belki e, en fazla e, dikkat çeken yani günümüzde en çok kullanılan e, teknikler yani bir tanesi işte sersemletmedir, omuriliğe şiş sokma, elektroşok, tabanca ya da karbondioksit gazı vermek suretiyle bunlar yapılabilir. Türkiye'de yani ülkemizde de dahil olmak üzere kanatlıların kesilmesi noktasında hani elektro şoktan elektrikli bir takım su banyolarından yararlanmakta gündededir. Bu elektro şok meselesinde hayvanın böyle mukavemetinin kırılması yani kolayca bağlanıp kesilmesi için bir takım işte bir tür sersemletme işlemi yapılmaktadır. Ee, en çok da işte bu elektroşok uygulaması kullanmaktadır. E, kümes hayvanlarının kesiminde e, kullanılan bu elektroşokta hayvan ayaklarından asılı iken içerisine işte elektrik akı, akımı verilmiş bir e, suya batırılıyor. Yani bu şekilde e, bilincini, e, hayvan bilincini kaybediyor ve asılı bir şekilde e, bıçağa doğru banttan e, hareket ediyor ve o bantta da işte kasaplar onu daha rahat bir şekilde kesmiş yani seri bir şekilde kesmiş oluyorlar. Yani küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarda da elektroşok kullanılabilir ama daha çok büyükbaşlarda kullanılmıyor. Küçükbaş hayvanlarda kullanılıyor. Yani orada da işte hayvanın küçükbaş hayvanın şakaklarına... ...bağlanmak suretiyle belli bir ayarda voltaj veriliyor... ...tabii hayvanın iriliğine göre... ...bu şekilde hayvanın bayılması sağlanmış oluyor. Bir başka yöntem de hani gaz verme yöntemidir... ...bu da işte karbondioksit gazı veriliyor... ...bu karbondioksit gazının tabii ki dini açıdan mahsurluğu olan bazı noktaları da vardır... E, gerek bu şokta gerekse karbondioksit gazı vermede e, hayvanın kesilmeden önce e, ölmesine yol açacak ya da ona e, belki e, çok fazla, e, çok fazla e, işkence, eziyet çekmesine yol açacak bir şey varsa e, tabii ki bunlar mahsurludur. E, o yüzden yani genellikle e, bu karbondioksit gazı e, verme şeyi e, dini açıdan e, genellikle tavsiye edilmemektedir. Ama yine de eğer hayvan canlı iken kesilmişse bunun caiz olduğu da söylenmektedir. Şimdi bir de şey var, özellikle büyük hayvanlarda kullanılan tabanca yöntemi vardır. Yani tabanca yöntemi şu demek: hayvanın işte alın kemiğine yani ucu sivri, ucunda sivri metal ve metal bir çubuk bulunan, sivri metal bir çubuk bulunan bir şey geçiriliyor. Ee, ve tabanca belli usullerle patlatılıyor basınç verilerek bu sivri ucun sivri parça'nın hayvanın işte alnından beynine belli bir miktar girmesi sağlanıyor yani bu şekilde hayvan bayılıyor bilincini tamamen kaybediyor tabii bu geri dönüşü olmayan bir şekilde kaybetmiş oluyor ve bu şekilde hani 60 saniye içerisinde de bu kesimin gerçekleşmesi gerekiyor eğer gerçekleşmezse hayvanın geri dönüşü mümkün değildir diğerlerinde ise hani bu gerek tavuklarla ilgili ya da diğer kanatlı hayvanlarla ilgili gerek e, küçükbaş hayvanların elektroşokla e, bayıltılması yöntemlerinde bunlar geçicidir. E, şey yaptıktan sonra e, kesilmezse eğer hayvanlar e, belli bir saniye belli bir süre geçtikten sonra tekrar e, normal e, canlılığını kazanıyorlar. Ama bu tabanca e, şeklinde olanlarda geri dönüşün mümkün değildir. İşte bu yüzden bu kesim yöntemleri bizim fıkıçlar tarafından tartışılıyor. Şeyleri söyledim hani e, e, kanatlı hayvanların e, bu şekilde e, belli bir e, yani tamamen ölmemek üzere ölümünü ölümine yol açmamak e, şartıyla belli bir e, elektrik akımıyla e, şeylerden e, e, su banyolarından e, geçirilmelerinde bir e, mahsur yok e, yoktur yani bu şekilde bayıltılmalarından küçük baş hayvanlarla ilgili de yani belli e, amper belli elektrik akımı kullanılarak bu da caizdir ama bu hayvanların Gerek karbondioksit şeklinde gerekse bu tabanca suretiyle öldürülmelerinde. Yani tabi bunların geri dönüşü olmadık, olmadığı için hayvanların canlı iken mi yoksa öldükten sonra mı kesildiği çok önem arz ediyor. Bu, bu konuda bir takım tereddütler de ortaya çıkabilir. Eğer canlı iken kesildiği kesin ise etlerinin yenilmesi caizdir ama... Bu şey İslam hukukçuları tarafından tavsiye edilmemektedir Çünkü bunun hani hayvanlara daha az eziyet verdiği tam olarak kesin değildir yani hayvanların etlerinin de et kalitesine de et yani kanla kan, kan akışını belki uygun bir şekilde sağlamadığı için orada da bazı tereddütler olabilir Dolayısıyla yani helallik haramlık noktasında bir şey olmasa bile bir sakınca olmasa bile eğer canlıyken kesilmesi halinde ama e, bu yöntemler tavsiye edilmemektedir. Bunu da bilmemizde e, yarar vardır. Burada yani bu yöntemlerden e, tekrar ve tekrar e, ifade edelim. E, hayvanın murdar olmaması esastır. Yani bu şunun için söylüyoruz. Yani bu yöntemler e, evet kullanılabilir. Hayvanın acı çekmemesi için hayvanın daha rahat bir şekilde canının çıkması bakımından bunlar önemlidir. Ama dinimizde hayvanın mutlaka canlı iken kesilmiş olması gerekiyor ve bu canlılığın da belli belirtileri vardır. Yani nedir bu belirtileri? Yani birçok belirtileri vardır ama önemli iki tanesi güçlü hareket yani tepinmesi ve bir tanesi de önemli bir belirtisi de kanın fışkırmasıdır. Eğer kesim sırasında bu belirttiğimiz hayal, hayat belirtileri bulunmazsa o hayvan murdar hale gelmiştir. E, dolayısıyla hani bu yöntemleri de buna göre değerlendirmekte e, yarar vardır. E, tabii ki hayvanların sakinleşmesi, onların e, daha rahat, onların refahına uygun bir şekilde, e, onların e, canı acıtılmadan kesilmesi e, genel prensiptir. Ki Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinden de e, bunu e, görmüş oluyoruz. E, hayvanın kesilecek aletin bilenmesinden tutun da e, hayvanın diğer e, hayvan e, kesilen hayvanları görmeyecek bir yerde olması kesim yerine götürülürken onlara işkence de bulunulmaması şiddet uygulanmaması yani bunlar elbette ki dinimizin öngördüğü çok önemli ilkelerdir ama burada e, kesimin canlı iken yapılmasını dikkate almamız gerekiyor. Evet değerli izleyenler bir sonraki bölümde. Ee, yine kaldığımız yerden bu konuları devam etmeye çalışırız. Daha sonraki bölümde görüşmek üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Ee, Sağlıklı afiyette kalın.